أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر أبليائه الكافرين والمشكين والفاسقين والمنافقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين وأهل بيته الطاهرين لأسحابه وممته اجمعين الحمد لله الذي قال في كتابه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يلائك لهم الامن وهم مرتدون صدق الله وبلغ الرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه Kardeşler sekizinci sohbetimizin konusu katledenlere zalimlere ve sömürenlere İslam'da itaat yoktur. Hak dinde dinimizde Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa aleyhi efsadü salati ve selama indirilen İslam'da hiçbir şekilde katliam uygulayan kimselere, katillere, hiçbir şekilde zulmedenlere, yani zalimlere ve hiçbir şekilde insanların ya da ülkelerin yeraltı, yerüstü kaynaklarını bireylerin kazançlarını, emeklerini haksız yere sömüren bir şekilde onların sırtlarından haksız zenginlik ve servet elde eden kimselere kat'i surette itaat yok. Bunun din kılıfında yapılması, itaatin katillere, zalimlere ve sömürenlere din adı altında yapılması büyük bir küfür, şirk ve zulümdür. İşte bu yüzden Allah Azimüşşan zulüm kavramı yani katliam, adaletsizlik anlamında zulüm ve sömürü e, tabirlerini kapsayan zulüm ifadesini kastederek Allah Azimüşşan En'am suresinin 82. ayetinde gerçekten Allah'a ve Resulü Muhammed Mustafa ve onun aline aleyhimussalam gerçekten iman etmiş kimselerin dikkatine, özellikle bu ayete bu ayetteki iman ve zulüm kavramlarına çekerek Allah-u zulmün her türlüsünü takbih etmiş ve zulmün insanları küfre düşüren, zulmün, tümünün ya da bir çeşidinin herhangi bir şekilde yapılanının, icra edileninin insanları küfre düşürdüğünü ifade buyurmuştur. Bu sebeple, اَلَّذ۪ينَ amenu Onlar ki Allah'a gerçek manada iman ettiler, yelbi su ulaştırmadılar imanın imanlarına bir zulmin bir zulmin ifadesindeki ba zulmün hiçbir çeşidini demek bir zulmin biz zulmin zulmün hiçbir çeşidini imanlarına ulaştırmadılar demek kardeşler. Zulümden kastımız ne? Biz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama indirilmiş Kur'an'a ve sahih sünnete Ali Muhammed'e iman eden insanlar zulümden ne anlamalıyız? Zulüm haksız yere kitlesel katliam ve sürgün. Zulüm haksız yere adaletsiz eşitliğe, adalete, efendim sosyal adalete, insan haklarına aykırı her türlü davranış, zulüm, insanların malına olan hürmete, dinine, efendim beden mal bütünlüğüne vesaire gibi haklarına yapılan tecavüz, tahaddi ya da teaddi. Efendim tecavüz İnsanların ya da ülkelerin yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürmek, insanların emeklerini sömürmek, insanlar üzerinden çeşitli hilelerle, düzenlerle, çeşitli şekillerde haksız zenginlik elde etmek de zulmün bir parçasıdır. Yani Allah Azimüşşan zulüm derken katliamı, adaletsizliği ve sömürüyü ne yapmıştır? Kast etmiştir kardeşler. Zulüm eğer imana bulaşmış ise, imanı sirkenin balı bozduğu gibi imanı ne yapmıştır? Bozmuştur. Her zulüm kul ile Allah arasına çekilmiş bir perdedir. Dolayısıyla İslam'da katliam yapanlara, İslam'da haksız sürgün yapanlara, İslam'da adaletsizlik yapanlara, yani insanları din, dil, ırk ve mezhep gibi sebeplerden, etnik ya da kültürel ya da ideolojik sebeplerden ötürü insanlara adaletsiz muamele eden, haksız muamele edenler, yani hukuku çiğneyenler, yani insan haklarına ve özgürlüklerine, temel özgürlüklerine ve temel insan haklarına saygı duymayan bir şekilde onların temel hak ve hürriyetlerini ihlal eden zalimlere ve insanları, bireyleri, emeklerini, kazançlarını ya da onların elde edeceği geliri meşru bir şekilde elde edecekleri ya da elde ettikleri geliri bir şekilde haksız yere gasp eden onlardan alan hileli yollarla mesela diyelim ki elektrik faturasındaki kayıp kaçak kullanım bedeli gibi ya da e, telekomun işte size haber vermeden tarifeyi değiştirmesi gibi bir şekilde sizden haksız yollarla sömürülen Efendim çalınan ve başkalarını zenginleştiren ve en önemlisi mesela faiz. Bu gibi yollarla insanları sömürerek gelir elde etmek, bunlara bunu yapanlara, bunları yapanlara katiyen itaat haramdır, katiyen küfürdür, din dışı bir davranıştır. Hak dinde hiçbir şekilde katillere, zalimlere ve sömürenlere İtaat yoktur kardeşler. Zulüm, katliamı, adaletsizliği yani sosyal adaletsizlik ya da hukuki anlamda adaletsizliği, hak din İslam yasaklar ve sömürüyü hak din İslam yasaklar. Hiçbir dinde hak dinde ya da hak din olma özelliğini yitirmemiş. Hiçbir din de bizlere, insanlara, bireylere, vatandaşlara, fertlere diyelim, katillere, zalimlere ve sömürenlere itaati emretmez. Allah böyle bir şeyi tasvip etmez. Böyle bir din yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.